Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Özcan Yurdağalana teşekkür ederiz. Babilden sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ergüment Gürçay. Sevgili Ruhusu Hocam, bizler sizi tanıdığımızda, sizin öğrencileriniz olduğumuzda çok gencecik, körpecik yaşlarımızdaydık. Sizi çok sevdik. Siz de bizleri çok sevdiniz. Biliyoruz bunu. Öğrencileriniz olduk. Hayatımızın en güzel, en onurlu parçasıdır bizler için tabii ki. Bize öğrettikleriniz, bize kattıklarınız için ne kadar teşekkür etsek azdır. Biz ilk kulislerden bir grup arkadaş. Yıllar sonra yeniden bir araya geldik. Tekrar çalışmaya başladık. Konserler yaptık, bir plak yaptık. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz çalışmalarımıza yeniden başlayacağız önümüzdeki dönemde. Size olan borcumuzu... Ve özlemimizi bu şekilde biraz azaltmaya çalışıyoruz belki. Borcumuzu da ödemeye çalışıyoruz. Her şey için çok teşekkürler hocam. Sonsuz sevgi ve saygıyla ruhunuz şad olsun. Oh, oh, Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da Babil'den sonra programını dinliyorsunuz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün programa Dostlar Korosu'nun ilk koristlerinden Canan Bilge'nin geçtiğimiz 20 Eylül'de hocası Ruhi Su'nun aramızdan ayrılışının 37. yılı anısına katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmayı ve ardından Dostlar Korosu ilk koristlerinin 2017'de yayınlanan Ruhi Su'dan bize bizden zamana çalarında yer alan bir Sivas türküsü yorumunu dinledik. Kar yağar bardan bardan. Bugün Dostlar Korosu'nun ilk korislerinden sevgili arkadaşım Yusuf Başaran program konuğum oldu. Yusuf'un evindeyiz şu an ve onunla ruhi sulu yılları ve koronun 40. kuruluş yılında 2015 yılında yeniden bir araya gelerek başladıkları koro çalışmasını konuşacağız. Babil'den sonraya hoş geldin Yusuf. Hoş bulduk Erçmen. Kendinden bahseder misin dinleyicilerimize? Evet ben Malatya'da, Ballıkaya'da doğdum. Her Anadolu insanının kaderi gibi biz de köyden şehre göç ederek İstanbul'a geldik. Liseyi ve üniversiteyi İstanbul'da okudum genel olarak. Mühendislik okudun. Evet. Ama e, müzik her zaman oldu. Müzik yani. her zaman oldu. Lise yıllarında yarı zamanlı konservatuara devam ettim. Sonra liseden sonra devlet konservatuvarına girdim. Ama e, bir takım Nedenlerden dolayı konservatuvar bırakıp mühendisliği, mühendisliği seçtim. Ama sanıyorum sonra yine bir tez çalışması verip... Evet mi? sonra iki, 2016 yılında Türk Müzik Devlet Konservatuvarı Müzikoloji bölümünde master yaptım. Tamam. Ee, şimdi hani bu Ruhi Su ile başaran ailesinin tanışıklığını işte bu 40. yılda kurduğunuz koruyu konuşacağız ama e, öncesinde izin verirsen 2011 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde e, Ruhi Su hocamız için yaptığımız bir anmadan bir kaydı ve bir türkü yorumunu dinletmek istiyorum. E, i̇kin mahsulümü biçtin Orak'la. Ruhi Beyler Kodaman Nişat Naşı'nda oturuyordu. Kodaman sokakta. Biz de Hacı Mansur sokakta oturuyorduk. Ruhi Bey rahmetli babamlardan semahlar long play'ni derlediği zaman sık sık tabii gidip geliyordu. Ee, müsaadenizle bir anımını anlatacağım size. Ee, tabii pazar günleri biliyorsunuz evlerde bir uyuma, daha fazla uyuma, daha fazla yatma şeyi olur. Ee, i̇steği olur, eğilim olur. Ee, biz de genellikle işte rahmetli babamlar erken kalkardı. Hadi çocuklar kalkın hadi çocuklar kalkın. Kalkmazlar etmezler. En sonunda babam e, bir yöntem bulmuştu. Ruhi Bey bize geldiği zaman hep babam kapıyı açtığı zaman aman efendim hocam hoş geldiniz diye hitap ederdi. İşte bakıyor ki biz kalkmıyoruz uyanmıyoruz zile basıp kapıyı açıp aman efendim hoş geldiniz dediği anda beş dakikada biz herkes yataklar, yorganlar toplanır, oraya konur. <gülüyor> böyle <gülüyor> Ruhi Bey'in böyle bir e, şeyi vardır. Yani Ruhi Bey'deki bizim içimizde hissettiğimiz heyecan, e, saygı, sevgi, e, onun için bizim için unutulmaz değerler. E, tabii umarım önümüzdeki kuşaklar içinde ruhusu e, hak ettiği sanatsal ve estetik değeri bulur ve umarım sonsuza kadar yaşar. Bir türkü söyleyeceğim. Ekin mahsulümü biçtin orakla. Mahsulümü biçtin orakla Ekin mahsulümü biçtin orakla Karıştın sellere coştun ırmakla Coştun ırmakla Aşkın sazım ile de haydar ismin parmakla İşledim cananı teller üstüne. Aşkın sazım ile haydar ismin parmaklar. Var iken güler mi aşıklar? Hasret var iken can canan da ayrı. Gurbet var iken gurbet var iken. Fırsat elde eldeyken de aydar selvi dar iken uzatem kolların gerdan üst. Sat evdeyken de haydar, selvi daliken. hem üstüne. Teşekkür ederim. Ruhi Su ile Başaran ailesinin tanışıklığı 1970'li yılların başına gidiyor. Değil mi, yanılıyor muyum? Aslında 1970'li yıllardan daha önce... 1965'lere dayanıyor. Ee, rahmetli amcam bayram başaran 1965'li yıllarda Diyarbakır Ergani'de öğretmen okulunda öğretmenken Hale Çamberler oraya e, kazı, arkeolo, kazıya giderler. E, o dönemin ruhu, devrimci anlayışı ve yurtseverlik anlayışı gereği ee, sanırım ee, Halet Çamberler biraz e, yabancı görülür işte kazı yapıyorlar ediyorlar bu başka şekilde yorumlanır çok <gülüyor> radikal bir işte bunlar ajan mıdır değil midir derler ee, sonra Halit Çamberler e, kendilerini anlatma uğraşı içine girerler ve son amcam da o öğretmen okulunda e, öğretmen olduğu için ve öğrenciler üzerinde de büyük etkisi olduğu için işte siz Bayram Hoca ile görüşün derler Bayram Hoca e, amcamın evine gelir. E, o arada Bayram Hoca da kendi kimliğini ve anlayışını belirtmek için e, Ruhi Bey'in bir kırk e, koyar. çambeller tabii şaşırırlar. Siz bunu mu dinliyorsunuz der. Evet bunu dinliyorum. E, biz de bunu dinliyoruz diyorlar. Nasıl yani diyor amcam. E, diyor biz Ruhi Bey'in arkadaşıyız, dostlarıyız. Tabi anlaşılıyor ki farklı dünyaların değil aynı dünyanın insanları Mesela, oldukları evet. oluşuyorlar. Sonra İstanbul'a dönünce Ruhi Bey'e bahsediyorlar. Ruhi Bey de amcam Bayram başına bir not yazıyor. Hmm. Sevgili Bayramcım, işte Alet Hanımlar, Alet Çanbeler, benim dostlarım, arkadaşlarım, bilginiz olsun. Bu mağludi bir şey yazıyor. Ve ilişki böyle başlıyor. Sonra e, amcam tabii mektup yazıyor. Dedemden, babamdan bahsediyor. Gelenekten bahsediyor. E, ve böylece e, Ruhi Bey'le e, ilişkinin ilk tohumları atılmış oldu. Hı. Sonra Hı. 1972'de gidiyor değil mi ilk kez? E, Ballıkaya evet yani. 1972'de e, Malatya, e, Ballıkaya'ya geldi Ruhi Bey. Ben o zaman çocuktum. Hı bir ruhi su geldi evde şeyini hatırlıyorum muhabbetin hatırlıyorum yani ruhi, ruhi, su ruhi su gelmiş evet dedem babam işte hazırlık yapıp hazırlanıyorlar ediyorlar ama o zaman tabi daha bilincinde olmadığımız için ancak bir anı olarak tabii, tabii. hafızamıza yerleşti. 1974'te bir kez daha geldi. Evet, evet, 1974'te bir daha gel, e, geldi. O zaman tabii daha e, birazcık daha büyük olduğumuz için şey tabii Bey'in gelmesi o 1974'teki daha ayrıntılı hatırlıyorum. Çok köydeki herkes aşağı yukarı bir odada toplandı. Ruhi Bey e, işte yani niçin ne için geldiğini, ne yapmak istediğini anlattı. Sonra semahlar albümünü hazırlıyordu değil mi? Sanırım evet evet evet evet. Hatta albümün kapağında şöyle bir şey yazıyordu işte Yusuf dedeye Mustafa dedeye ve Balıkaya Erenlerine teşekkürlerini. İfade ediyor plak kapağının. Ya evet bu o, o, e, çok e, kayda değer bir şey. Hem e, bizim açımızdan hem de e, babam, dedem ve babam açısından. Yani çok uzun yüzyıllarca süren bir geleneği bugüne taşıyıp e, ruhu beyin de onu ölümsüzleştirmesi Hı -hı. bütün evrensel e, şekilde... Bütün dünyaya bilinir şekilde aktarması açısından muhteşem bir şey ama bu notu da düşmesi tabii çok kayda değer çok değerli yani çok değerli bu ruh semahlarla ilgili çalışmalar İstanbul'da da devam etti hmm, de bizim evet kışları babamlar köyden geldikleri zaman nişan taşındo nişan taşındo oturuyorduk biz ruh beyler kodaman sokakta oturuyordu biz hacı Mansur sokakında hemen bir paralelinde oturuyorduk durdu. çok yakın dolayısıyla haftada birkaç kez sürekli bir kere, bir araya geliniyordu. <gülüyor> sürekli hatta konuşuluyordu. Boğaziçi konserinde anlatıyorsun. O, <gülüyor> sabah telaşı. An. Evet. <gülüyor> o Çok ay güzel. bizim için Çok ayrı kereler. bir ayrı bir renk, ayrı bir ton, evet, ayrı bir heyecandı. Altı kardeş koro yer aldığımızda. Ee, Aslında o koro'nun kuruluş hikayesinden söz eder misin Yusuf'cum <gülüyor> biraz? 1975'te kuruluyor ama evet. nasıl geliniyor? Yani, yani? E, 1970'te ben get, get darbesini takip eden yıllarda işte sol sosyalist hareketin güçlendiği e, güçlendiği, yıllar, e, güçlendiği yıllar DAS da sazıyla sözüyle bu harekete bu ruha büyük çok büyük destekleri, destekleri olmuş bir kişi. E, bu arada tabi konserler veriyor. E, öğrenciler yetiştiriyor. Sümeyra, Sümeyra abi, Çakır abi. önemli tabi. Sümeyra eğitim görmüş ruysunun tek öğrencisidir. Hmm, kendi i̇şte, evet iyi. kendi okulinden, eğitimli ruysunun hmm. tek öğrencisidir. Dolayısıyla o da çok büyük katkılar. Genç abi var, onun da çok etkisi var kurunun evet. kurulmasında değil mi? Şimdi, Şimdi oyuncu, o dönem tabii 67'de tanışıyor tanışıyorlar, gençlenceleri. E, evet, e, tabii o zaman kültürel hayatın. Ee, çok yoğun olduğu tabii. zamanlar. Tabii, tabii. Ee, Dostlar korosuyla birlikte tabii Ruhi Bey e, bir işbirliği içerisinde bir takım çalışmalar yapıyorlar. Ee, Pirsultanla ben şeyler dinletiler veriyor ee, ve gençcülerden seslendiriyor. seslendiriyorlar ediyorlar şiirleri. evet şiirleri çok Pir tutuyor evet çok tutuyor çok tutuyor aşk yani. esasleniyor. Ee, sonra e, gençci abi şey diyor. Ya ruhu, ruhu abi diyor bir koro kuralım diyor bir koro kuralım. Sonra tabii hocaya da ruhu içinde çok şey yani. çok cazip geliyor. Tiyatroda işte bir sultan oyunu seslendirmeler, Şişli'de değil mi? Şişli, e, e, şişli Ümit yapıyorsun. tiyatrosunda, Şişli Ümit tiyatrosunda. Sonra bu koro e, karar verdikten sonra işte koro seçimleri yapıyor, bir duyuru yapılıyor Özellikle Cumhuriyet yani. Gazetesi'nde ilanıyla. E, dolayısıyla bu koreye girmek isteyenler e, Ruhi Bey tarafından bir sınavdan geçiriliyorlar. Sınavdan geçiriyorlar. Sınavdan, kulak ses sınavından geçiriyorlar. Ee, ve böylece e, Koro 1975 e, Kasım'ında, Kasım Aralık döneminde aktif olarak e, Ruhi Bey tarafından çalıştırılıyor. Baş. İşte. Başlıyor. Evet. 47. 47. 47. yıl. 47. yıl evet. Bir de şöyle bir Yusuf, hani bu dostlar kavramını ben üç ayaklı bir şey gibi görüyorum. Aslında dostlar tiyatrosu. Dostlar Hasat Dans Grubu ve bizim Dostlar Korosu değil mi? Ya, evet. Yani Genco evet, abi, evet. Mehmet Akan ve Ruhi evet. önderliğinde kurulan bir kültür sanat hareketi Dostlar. Evet. Bunu birazcık irdenemek lazım. Ee, şöyle e, irdenemek lazım ee, senin de söylediğin gibi aslında bu o dönemin ruhu gereği bir kültür hareketi bir kültür e, bir, sanat ırmağı, bir sanat olayı çünkü e, dostlar korosu e, dostlar tiyatrosu dostlar hasat e, çağdaş hangi dansları topluluğu, hantlasları topluluğu. E, tabii bu Ruhu Bey'in işte, Pir Sultan özneli çalışmalarıyla açıya çıkan ondan feyiz alan ondan tohumlanan bir anlayış yani o dostlar hasat semahlar pilaha çıktıktan sonra evet semahlar pilaha çıktıktan sonra rahmetli e, Mehmet, Akan, Mehmet Akan çok hatırlıyorum e, rahmetli babamı e, Kadıköy'de bir yere davet etmişti ben de vardım ve o dönem e, semahları kayda aldı babamdan bir zat dinleyerek görerek görerek. Evet, Hatta orada e, Hasat'ta sevgili Serdar Türkkan da vardı o dönem orada şey şahitlerden. E, dolayısıyla e, Mehmet Akkan'ın da çok değerli. Yani bunun farkına, bunu farkına varmak. Bunun farkına varmak. Bu üçlü sac ayağının bir ayağını oluşturmak çok yani su semahları adı altında Hı -hı. çok güzel bir e, kareografi çok güzel yani. bir sanatsal çalışma gerçekten Almanya'da sergilemiştik hatırlıyorsun ya, diye evet evet 91'de, 91'de evet. çok evet yani o dönem e, bu çok bilinen bir şey değil ama e, gerçekten üçlü bir sacayağı var e, Ruhi Bey'in merkezinde olan dostlar tiyatrosu dostlar hasat ve dostlar Kurus. tiyatrosu olarak dostlar kurusu ben olarak deneyim, bu, çok önemli çok, evet çok önemli yani Yusuf bir türkü arası versek mi? Ne var abi? Sen anons eder misin? Evet bir türkü arası verelim. E, albümden bir türkü. Pekmez var. E, yöresi. Yöresi Adana, Maraş, Toros Türkmenlerinden Türkmenler'de. değerlenmiş bir türkü. Ve bu türkünün özelliği Ruhi Bey tarafından Koruya ilk öğretilen mi? türkü Pekmez var. Peki, evet. dinliyoruz. Mesvor peki mesvor yemi de günüm bir ob de günüm yemi de günüm yemi peki mezim boşandı balada günüm balal balada günüm balal askere gidiyorum avlada Bel gib es fort geht reisort geht Kurslar Korusu kurulduktan sonra Sümeyra ile plak kayıtlarına da katıldınız değil mi? El kapıları 1976'da. Evet evet evet. evet 1977'de sabahın Sabah sahibi var, var. Evet 78'de semahlar. Sonra konserler Konser, yaptınız evet, İstanbul'da, İstanbul'da. İstanbul'da, Bursa'da. Bursa'da evet yani Bursa dönemden gitmiştim. biraz bahseder misin? Hocanın çalışma disiplini, nasıl çalışırdınız? Haftanın kaç günü? Ee, şimdi e, Ruhu Bey çok büyük bir usta işini çok e, disiplinli, Özellikle. çok özenli ve çok e, titizlikle e, yapmaya çalışan ve bu konuda asla ve asla hiçbir şekilde ödün vermeyen biri. Bundan dolayı da biz Kora haftada iki gün, cumartesi, pazar çalışırdı. E, şeyde, Pangaltı'da e, İşçi Kültür Derneği vardı orada. Her cumartesi pazar 10'dan 2'ye kadar kocaman, kocaman hafta bir hafta sonu tatili evet koro çalışmasıyla geçerdi. Bu adeta bir okul gibi bir akademi gibi e, bu başka bir dünyaydı o dönem bizim için. Çok farklı politik düşüncelerden insanlar değil mi hiç o dönemki birbirine giriyor her yerde sosyalistler evet. ama koro da. Dışarıda dışar, şey evet, dışarıda birbiriyle e, kanlı bıçaklı olan insanlar, yani bu koroda m, aynı anlayış, farklı anlayışlarda yine insanlar vardı ama e, o insanlar hiçbir zaman böyle bir e, şey içinde olmadılar. Ruhusunun hamuruyla yoğurulmak böyle bir şey. E, hala da 47 yıldır evet, e, yani arkadaşlığımız devam eder. 47 yıldır dostluğumuz devam eder. Yani... E, Ruhusu Amur'u da yorulmak başka bir şey. Doğru. Bir de şöyle bir şey diyorum Hı. abi şimdi... ...yani bugün işte 20'li yaşlarda... ...otuzlu yaşlarda gençler... ruhsu Dostlar Korosu'ndalar. İşte ne bileyim... E, ...yine Koro'da yetişmiş... ...arkadaşlarımızın kurduğu müzik grupları var. Tabii evet. Bence bu çok güzel bir şey. Ruh. Programdan önce de seninle konuşmuştuk. E, Ruhusu Bir Pınar... Hı ruhusu bir kaynak. Ruhi Bey o dönemde yani, türküleri anlatırken şey derdi. Ya türküler bir otobüs gibi. Her birini istediği yere götürüyor diye. Güzel. Şimdi buradan yola çıkarak bu anda işte ruhusu bir çeşme, bir pınar, bir kaynak. Dolayısıyla bu kaynaktan beslenen e, isteyen. isteyen bu kaynaktan beslenebilir. İsteyen bu kaynaktan içebilir. E, ama tabii bu kaynaktan beslenmenin bu suyu içmenin de bir ne diyelim klasik adabı ve erkanı olmalı. <gülüyor> erkanı olmalı. O anlamda e, bu adab erkan olmazsa ruhsuya yakışan bir şey olmaz. Evet. O büyük ustanın o çok çok büyük ustanın e, anısından biraz önemli. önemli Yani işte bunları konuşmak lazım. Evet. Mesela şimdi Haluk hocamız çocuklardan oluşan bir şey kurmaya çalışıyor. Yani düşünün ya ne güzel. Evet. Evet. Yaşında evet. insanlar evet. ve bizler işte 60 yaşına geldik. Hı. Hmm. Bu kaynağı ne bileyim böyle bir hmm, potada eritmek gerekir diye düşünüyorum yani. Yani evet. Konuşarak. Evet, tabi ki tabi ki tabi ki tabi ki. Hatta siz şimdi bir antoloji çalışması yapıyorsunuz. Biraz söz eder misiniz? Evet mesela? şimdi biz e, kayıplarımız e, dostlar e, 1975-80 arasında e, bu koroya devam eden e, kurisler oldu. E, dolayısıyla o dönemin e, dökümant etmek o dönemi o dönemi anlatmak. Odem'in ruhunu yansıtmak. Ee, açısından e, uzun zamandır da Dostlar Korosu ilk koristleri olarak e, böyle bir çalışmaya karar verdik. Vermiştik zaten ama Yedinci bu pandemi, evet oluyor. pandemiden dolayı bayağı büyük bir ara oldu. Dolayısıyla böyle bir antoloji yapmak istiyoruz. Çok güzel. Yani o dönem dökümant edilsin. O dönem yeni... Koristler, yeni gençler, yeni kuşaklar o dönemi daha dökümante edilmiş bir kaynak üzerinden çok ulaşabilsinler. Bu benim çok önemsediğim bir şey. Yani Çok umarım bunu güzel. başarabileceğiz. Mesela ne bileyim Şahat'a... Ya evet Hüseyin Tutkundur, Şahat'ı Cem vardı, harikaçız arkadaşımız. De opera koristlerinden Erhan er, şey vardı. Şey, Timur, Timur abinin koristlerinde da yer alıyordu. Evet, evet, gibi. evet. Çok yani. güzel Yusuf. Bekliyoruz merak etme. Evet. Yani. Ee, Ilgın'a da sormuştum Yusuf. Yani Ruhi Hoca işte her albümü hazırlamadan önce yani kayda almadan önce dostlarını ev muhabbetlerinde toplayıp önce onlara dinletirmiş. Sen de şahit olmuşsundur belki bu toplantılara. Evet. Ben söz eder misin abi? Evet, evet. Ee, Ruhi Bey kayda girmeden önce her e, albüm, her türküyü, çalıştığı her türküyü e, ev muhabbetlerinde. Bizim o zamanlar türkü geceleri dediğimiz geceler olurdu zaman zaman Ruhi Bey'in de katıldığı ama e, zaman zaman Ruhi Bey'in olmadığı koro elemanlarının artı bir de eee Ruhi Bey'in dostlarının işte Bertan Onaran, Sevil vardı, Sevil Onaran, sevgili İsmet Gürgey, Sevgi Hanım, Sevgi Tanım. O zaman Petrol İş Genel Sekreteri Adem Yılmaz vardı. Bunlar e, çok şahit oldum. Bu, bu, bu, bunlarla birlikte e, ruhu de olduğu o geceler e, adeta bir gök kuşağı gibiydi. E, bizim için eğitim e, yani işte bir Türkü söylemek istediğimiz zaman e, ruhu bey varsa elimiz ayağımızın birbirine dolaştı. <gülüyor> ne söyleyecek ne tepki gösterecek dedi. Al biliyoruz ki tamam canım yani güzel söyledin ama şunu da şöyle yaptıcığını biliyoruz. Böyle çok şeyler vardı ve Ruhi Bey bütün albümlerini ve çalıştığı türküleri hep sunardı. insanların Beğenisin, beğenisini, eleştirilerini bu kadar da şeydi yani titiz şey yapardı. Ondan sonra ben hiç unutmuyorum Çocuklar Göçler albümünde bir gün evine gitmiştik evine gitmişti ben. Yani. yani evet çok bu konuda ben şöyle bir şey itirafta bulunayım. Herhalde Tanrı'nın lütfu çok şanslıyım çat kapı girebildiğim evlerden biriydi. Yani herhangi günün herhangi bir saatinde herhangi bir yerde bunu geçen şeyde de Borhaniye'deki muhabbette de söyledim. Hılgınla katılmışsınız değil mi? Doğru. Evet evet, yani, evet. Şey böyle yine Çocuklar göçler albümünü şey yapıyor. Orada bir türküyü şey yaptı bunu işte sırası kompozisyonu işte farklı farklı kişilerde farklı tepkiler almış. Ben de dedim ki e, ya hocam dedim ben çok güzel ben dedim olsam hani bunu bir ressam olsam her farklı renkte boyarım falan dedim. Aa, çok böyle şey oldu çok çok çok hoşuna gitti. Aferin sana <gülüyor> dedi. Evet. şimdi e, bu bu bu tür şeyleri. Geceleri. Geceleri yani keyif almanın yanında birlikte olmak, dayanışma, dostlukları geliştirmenin yanında aynı zamanda bir eğitim, bir öğretimde türküleri anlamak açısından sanki e, hafta sonu koroda çalışıyormuş gibi davranırdık. Yani, Onlar kayıt altına alınmış. Yani bu evet evet sonra o dikkat ede. onların. De. Aynen, aynen. Yani Sevgili değerli. sevgili Bertan Onaran'ın o konuda büyük çabası ve emeği var tabii. Yani hala ben de e, bizim olan kayıtları böyle şey gibi saklıyorum. <gülüyor> Bertan'ın kaydettiği. Çok güzel. <gülüyor> çok güzel, güzel. Evet, evet. Aslında keşke <gülüyor> bir şey bir şey e, söylemek istiyorum. Ruhi Bey'in albümleriyle ilgili. Ruhi Bey şöyle bir özelliği var. Bunu özellikle yeni korodaki aktif olan, çalışan, söyleyen, saz çalan, Ruhi adına bir şeyler yapmak isteyenlerin dikkatine sunmak isterim. Nacizane, e, aflarına sığınarak. Ruhi Bey'in her bir albümü, parçaların seçilişi, birbiri ardına dizilişi, bir kompozisyondur. Her biri ruhu beyin yarattığı bir kompozisyondur. Birisini çekip çıkarırsanız o kompozisyon bozulur. Bu kadar bu kadar birbirine enlekte eklenmiş, iyi birbirine iliştirilmiş ve akıcılığı, tonalitesi, melodik yapıları Birbirine böyle kompak bir şekilde oturmuş. Her biri ayrı birer kompozisyondur. Hocanın bir de derlemeci tarafı var değil mi? Aslında ya onu evet, Mesela Develli son yaptığı derlemeydi Yusuf. Sen de o olaya şahitsin. Ruhu Bey'in şu yönü de birazcık e, kaçırılıyor ya da bilinmiyor. Pil Sultan derlemelerini e, Anadolu'ya çıkıp gezerken e, bununla birlikte... E, dolaşan sevgili buradan da selamlar olsun e, haber vereceğim programı e, Erdoğan Şahin abiye e, o işte Maraş'a Malatya'ya birlikte gidiyor eşlik ediyor Ruhu Bey'le şimdi işte dönemin e, koşulları gereği Anadolu'nun coğrafya koşulları belli yani ulaşım koşulları Tabii. belli bir sürü köyde yol yok ara, araç yok e, hatta hatta dönemler var sık yönetim dönemleri var gezmenin, tozmanın çok bir araya gelmenin yasak yani olduğu oldu. dönemler. Bu dönemlerde Ruhu Bey Anadolu'ya çıkıp türkü derliyor. Yeah. Yani bu bu, bu, bu evet çok çok büyük bir özveri, çok büyük bir cesaret, çok büyük bir aşk. Onun için yani bunların keşke işte böyle bir bunların anlatıldığı buralara gidip çok geniş kapsamlı bir çalışma olsa da tekrar bir dokümanta böyle bir belgesel yapılabilse. Bir yani şeye, o dönem yaşayan insanlar bununla vardır. Ya mutlaka vardır, bulunabilir diye düşünüyorum ama yani böyle bir şey değerli bir çalışma olur. Evet en sonunda 1980 darbesinden sonra Ruhi Bey Adana'ya gitmek istedi. Kadirli'ye. Kadirli'ye gitmek istedi. Değerlemeler yapmak için. Ve buradan da İsmet abi, İsmet Gürgey, kimya mühendisi, yani. kimya fakültesinde profesör, profesör İsmet Gürgey, abimizle birlikte ben o zaman Taksim'den, varan otobüsüyle Adana'ya gitti. Oradan yolculukla gitmiyor. Uçakla gidemedi. Para yok. Para yok, tabii koşullar çok zor. Yani konserler yasaklanmış. Eee sindirilmiş var. Ya belki evet Bilmiyorum hastalık içten işte bu mutlaka hastalık içten işte kemirdiği bir dönem. giderek enerjisinin azaldığı bir süreç. Dolayısıyla o dönem e, dönüşte e, bir ile geldi e, Ruhu Bey. Develoğlu derlemesi. E, bu çok güzel bir türkü. Çok, yani Anladım, çok değil, güzel Yani çok koronatürküsü. Bunu e, ben o zaman öğrenmiştim. O dönem bizim Selenler e, ad altında bir müzik grubumuz vardı. Işte orada söylemeye başladık. Evet Hüseyin Tutkun sevgili rahmet Hüseyin Tutkun. Ya, yani nur içinde yazsın Sonra Ruhi Bey Ankara'daki opera anma şeyinde söyledik, gecesinde söyledik. Sonra Ruhi ve Hanım'ın akrabalarından Peri Hanım Almanya'da AKM'deki opera korosu, AKM'deki konserde Sen ben ona eşlik ettim, evet, eşlik ettim, evet de. ile eşlik ettim, Develi oğlunu söyledi. Sonra tabii Hüseyin Tutkun da bunu çok seslendirdi ve koronun önemli güzel eserlerinden çok biri oldu. Yani de. Ruhi Bey'in de ee, ölümünden sonra bile Son derlediği yani bir şeyi koronun <gülüyor> hayata, sunması hayata sunması evet çok, çok güzel değerli, oldu çok değerli. değerli bir şey oldu. Senin için hani ruhi sunum müziğimizdeki yeri nedir sana göre bir diye sorsam ne, ne diyebilirsin artık? Bu konuda tabi çok şey söylenebilir ama genel olarak şunu söyleyebilirim bu sınırlı program çerçevesinde. Biraz önce söylediğimiz gibi ruhusu çok büyük bir usta, çok büyük bir şey. Opera geleneğinden gelip türküleri söylemesi, türkülerle icra etmesi. Bunu kendine has bir ekolle, kendine has bir tarzla ve aynı zamanda müzik biliminin, müzik ilminin çerçevesi içinde onları kullanarak e, dile getirmesi çok hem de çok çok çok başarılı bir şekilde dile getirmesi. Bağlamayı bunu kullanma tarzı. Toplaman, top, bunu toplumun her kesiminden e, kesimine din, dinlen e, dinliyor olması çok K değerli. Kendi çok önemli. Taşıdı bir evet, Şimdi bir de e, Ercümen şöyle bir şey var. Kentli, kentli aydınlar bunu almaya hazırdı belki dinlemeye hazırdı ama Ruhu Bey'in çok bana göre çok önemli yaptığı bir şey var Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır bir söyleyiş söyleme geleneği var Ruhu Bey o kadar büyük o kadar güçlü ki bu geleneği dönüştürecek kadar güçlü bir insan. Bak bu çok önemli. Ganiye gibi değil de. Değil. Çünkü yüzyıllardır bu, bu topraklarda kuşaktan kuşağa aktarılan bir söyle söyleme Biraz geleneğini, var, evet. tarzını değiştirecek kadar insanın güçlü olması mükemmel bir şey. Ve hatta bir dönem e, gelenek içinden de olan, gelenekten yetişen insanların Ruhi Bey gibi söylemeye çalışması, buna özenmesi, Ruhi e, ne değil. kadar önemli, ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu e. açıkça gösteriyor. O anlamda e, çok değerli. Ruhi Bey şunu e, koro çalışmalarında şunu söylerdi. Biz o dönem tabii yani şu andaki söyleyen o dönem derdi ki çocuklar biz henüz daha tek sesli bir melodiyi doğru ifade etme e, özelliklerine sahip bir toplum olamadık. Onun için de tek sesli söylemeyi bir, e, o dönem hani çok tartışmalar vardı ya, çok seslilik çok, e, hep bunu örnek verirdi. Önce bir tek sesli söylemeyi öğrenelim, ondan sonra ancak çok seslilik anlamlı olabilir. Ondan sonra çok seslilik gerçekten İnsanlar için bir hedef olabilir ama e, henüz daha tek sesli söylemeyi, tek sesli söyleme, söyleyici söyleme kurallarını, biçimini, tarzını, eğitimini, e, anlayışını toplum olarak e, edinmediğimiz sürece e, çok sessizlikle çok böyle ayakları yere basmayan havada kalan bir şey olacak. Nasıl ki e, o dönemde yapılan çok sesli çalışmalar nasıl toplumda çok büyük bir anlam ve etki yaratmadıysa. Zaten amaç da o değil. Yani bir toplumun her, herkesi Herkes herhal 24 saat çok sesli müzik anlayınca. Söyle dünyada şu anda da hiç kimse çok sesli müzik dinlemiyor ya da çok sesli korolar dinlemiyor. Bu özel bir çalışma. Tabii yani Ama şey diyordu bir taraftan da işte yani çağdaşlığa giden yolda müziğimizin de çok sesli diye Evet. Önemli. Evet, evet tabii ki bu bu bu bu, bu kaçınılmaz evet, bir şey. Türk ama, beşleriyle. Ayni kesinlikle kesinlikle ya, kesinlikle ya. ama ama sonuçta hep şey tabii. geliyor. Temel. O te temel temel temel şeyi doğru yapmazsak evet. doğru yapamazsak evet. o zaman e çok seslilik çok anlamlı evet. değil. Aslında hani <gülüyor> siz 2015 yılında e korona kuruluşunun 40. yılında 15 Koris arkadaşımızı bir çalışma başlattınız. Belki de biraz Amaç buydu değil mi? Hocanın bu tek sesli çalışmalarının yüzüne çıkarmak, buradan çok sesliye doğru adım adım gitmek. Ya Evet, e, şimdi şöyle, sen de biliyorsun ki 80'lerden sonra toplumda bir deformasyon, hem kültürel, özellikle kültürel, sanatsal anlamda bu darbe çok büyük bir kent vurdu. E, ve bu, bu çalışmalar e, toplumun 80 öncesindeki bu sanatsal ve e, kültürel çalışmaları e, ivmesi çok azaldı. Dolayısıyla biz de hem 1975 80 arasında Ruhu Bey ile birebir çalışmış koristler olarak şöyle düşündük. Konservatuarlar açıldı, bir sürü olanaklar yaratıldı ama bizim toplum olarak söyleyiş, söyleme anlamında çok ilerleme kaydedemedik. Yani bunu daha somut şöyle örnekleyebilirim. Örneğin konservatuvarımızda, özellikle Türk müziği konservatuvarlarımızda işte saz çalma, e, saz çalma çektiği çok gelişti. E, çok çok çok teknik, e, acayip derecede virtüözler yetişti. Ama söyleyiş ve söyleme konusunda ters orantılı bir şey oldu, gelişme oldu. E, biz de buradan yola çıkarak, bunun, tek, bunun ilacı da ruhusu. Ruhsü anlayış, ruhsü ekolü, ruhsunun öğrettiği şekliyle bilimi, müziği, müziğin kurallarını, şan kurallarını, ses eğitimini işin içine katarak bir söyleyiş, bir ekol geliştirmek. Dolayısıyla de hem o dönemi e, dökümant etmek, hem o dönemin ruhunu bugünümüze aktarmak, hem de yeni kuşaklara ruhusu söyleme söyleyiş ve ekolünü daha canlı duyurmak, canlı duyurmak hissettirmek için bir koro çalışmasına başlatalım dedik ve gayet işte gayet de iyi gidiyoruz e, 2017'de bir uzun çalar evet, dinlediniz. evet bir uzun çalardan bize evet bir biraz söz eder misin nasıl hazırlandınız Genco abinin orada önemli bir desteği oluyor ya evet bana e, çok çalıştık Biz de yani e, bayağı bir e, 40 yıldan sonra hala o enerjiyi bulmamız hala ortak bir şey yapma arzumuzun olması tabii ta, katalizörüm evet koroyu evet koroyu ben terbiye. çalıştırıyorum şef şeflik yani yapıyorum. Şey. E, bu işte ruhusunun katalizörlüğü onun ektiği ruh yani şöyle ifade edebiliriz. Ruhlarımıza ek, üflediği nefes hala devam ediyor. devam devam ediyor. Peki şey konserler yaptınız. Evet, Biz yurt içinde sonra. konserler yaptık. Burada epey ilk konserimizi Şişli Yandaş'ta vermiştik. Sonra Bakırköy'de yaptık işte, BKBD'de yaptık, Kadıköy'de, Kadıköy'de yaptık, evet. Barışpansho'da yaptık. Yurtdışında Zürih'te bir Zürich'de. konser konser verdik. Amaca işte, ilk amacımız şeydi bahsettiğimiz gibi o bir dönem kayıtlara girmemiş e, türküleri de gün yüzüne çıkarmaktı. Yani onlara kayıt altına almak, günümüze taşımak. Ama işte dediğim gibi ruhsunun ...bizi öğrettiği şekliyle, çalıştırdığı evet. şekliyle... ...o pekmez var halayı... ...sonra... Hmm. Ee, de işte giyisi akça taşlar yani. evet ya. Yani. bir Türkiye arası daha verelim mi? Ne dinleyeceğiz sen? Ee, e, misin? Yine e, bizden e, ruhsuzdan bize bizden Zamanı albümünden bir türkü giyisi yuduğum akça taşlar Mersin yöresinden bir türkü. Anamur. Anamur, Anamur türküsü. Ee, sevgili e, Sabri Uysal o zaman eee koroya e, getirmişti bu türküyü. Hocaya e, öğretmişti. Peki dinliyoruz. düşürür var kimsenin değeri bu pandemide tabii ara verdiniz ama şimdi bugünlerde yine başlıyorsunuz Evet bu günlerde korona Caniden program başında bahsetti. Evet bu pandemide ara verdiğimiz uzun bir süreden sonra geçen hafta tekrar başladık. Başladık geçen hafta. Vira bismillah dedik. Nerede çalışıyorsunuz? Bir, Kadıköy'de, Kadıköy'de. Kadıköy'de Barış Manço Kültür ha, Merkezi'nde. Orada orada çalışıyoruz. Evet. Onlara da buradan teşekkürler bize bu olana evet, sağladıkları sağ olsunlar, için. Sağ olsunlar kimler var koroda diye? onların da Şimdi evet tabii ki 2015'te başladığımız zaman birazcık daha kalabalık çok kalabalık hı hı. yani işte Canan sevgili Canan, Çiler, Fulya Ayda, Fikriye ondan vardı işte erkeklerde Salim, Sa Salim Hoca, Hüseyin Türkoğlu, Türkoğlu. E Mehmet Dedeal Selahattin Başaran sonra işte Yusuf Uzun Yusuf. E arkadaşımız vardı 15. 15 bilakti, evet, de, evet, de, evet, de. evet evet evet evet plakta 15 kişiydik ama şu anda işte sevgili kadınlarda Demet Fitna fit, Fitna'larda Fitnat arkadaşımız vardı. Bu dönem bazen İsviçre'de İş, İsviçre'de yaşayan arkadaşımız sevgili Adnan da ara ara gelip gidiyordu. Yani böyle bir özveriyle. Günay vardı var, tabii, tabii, tabii de unutmayalım. Tabii tabii tabii onlar tabii tabii, tabii atlamayalım. Şimdi sonra <gülüyor> şey. Vallahi ne alırsın abi. Evet <gülüyor> yani, evet ben, ben ya, yarım yarın çalışmaya gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Ha, <gülüyor> yani bu, bu çalışma tabii zorlu bir çalışma. Tamam. Ee, ama şöyle bir değeri var. <gülüyor> günümüzde e, ortak yapılan her şey çok değerli. Yani günümüzde tamam. bu, bu, bu çok önemli. Yani evde evde de ortak yapılan işte de ortak yapılan Kesinlikle. partide de öyle evet. sahada, sokakta ortak yapılan her şey çok değerli. Evet, çok değerli çok. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani biz de işte ruhsu gibi bir insanın izinden gitmeye çalışan insanlarız. Bu da daha da değerleniyor bu birlikte iş yapma. Ya, evet çok çok çok. Yani i̇şte bugüne kadar ben yani Babil'den sonra da sık sık Koroy'a şey yani Koroyu Koroy'un ilgini Emin Hocayı. Konu kaldım. Seninle de biraz gecikti aslında plak çıktığı günlerde yapacaktık. Ama araya pandemi evet. girdi, konserleriniz girdi. Bugüneymiş kısmı. Evet, evet. İşte ben tabii Salim Hoca'yı, Karabey'i de davet etmeyi düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Onlar da bir koru çalışması yapıyorlar. Ya evet güzel bir şey bu. Tabii yani mi? çok tabii, güzel tabii. bir şey. Dediğimiz gibi önce, bir önce ruhuysa bir pınar bir çeşme. Evet. Yani bu, bu çeşme bu, herkese yetecek. Evet. Ama tek şey var konuştuğumuz gibi evet. bu adap ve erkanı <gülüyor> iyi ayarlamak. O dozları iyi evet. ayarlamak gerekiyor. Güzel bir, bir şey bırakmak. Kesinlikle. gibi Bir görevimiz var diye düşünüyorum. Yani evet çünkü... E, Şöyle bir şey var Ercümet, genç kuşaklar günümüzün yaşam koşulları gereği popülariyenin etkisiyle estetik ve sanatsal değerler sürekli deform ediliyor. Sürekli dejenere oluyor. Yani yeni kuşaklar, yeni gençlerimiz, çocuklarımız birazcık daha estetik ve sanatsal değerlerle donanımlı olmasını istiyorsak, yani isa bu, bu ruhusu bunlarda bunlara bir örnektir. Yani sadece ruhusu değildir. Bir sürü örnek var. Hı. Ama bu örneklerden biri de ruhusudur ve çok önemli bir örnektir. Bunu tanımaları onların yaşamlarında ki estetik değerleri geliştirmesi, daha farklı bir sanatsal anlayışa sahip olmaları açısından çok değerli. Çok önemli. Sevgili Yusuf yani bu koruya girdiğim yıllarda 1988-89 döneminde sizleri tanıdım. İşte yani Ruhi Su'yu çocukluğumdan başlayarak ailece dinlerdik bilirdik ama yani yaşarken ne yazık ki onu tanıma şansım olmamıştı ama Ruhi Su hani sizleri tanıdıktan sonra hayatımda yerli yerine oturdu. Yani uzun yıllar hep birlikte yurt dışında ve yurt içinde çok sayıda konserler yaptık, yolculuklara çıktık. 1991 Almanya konserinin örneğinde de hala damağımda. İşte ev toplantıları yaptık, pikniklere gittik. Yani benim için hayatımın en keyifli günleriydi. Bu, geçen 20 Eylül'de Ilgın'ı konuk etmiştim programa. İşte ona da dediğim gibi Sıdık Ateyze'nin, Ilgın'ın ve işte Epoca'nın tedrisatından geçen sizlerin hayatıma katkısı gerçekten paha biçilmez. Yani bunun için sana ve gıyabına tüm eski ve tabii ki sonradan aramıza katılan bütün koro emekçisi arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Umarım hani varlığımız, birliğimiz sonsuza kadar süre. Ben, bence çok teşekkür ediyorum bu ona sağladığın için. Ee, yani şunu söyleyebilirim. Ee, ruhusu adına gerçekten iyi niyetle, samimiyetle bir şeyler yapan herkese buradan çok teşekkürler. Kesinlikle. Herkes teşekkür var olsun. Bir daha bir dinleyicilerimiz dost, yani Dostlar Korusu ilk Kuristleri nereden takip edebildiler abi, Sosyal medyada? Ee, Youtube'da bir Dostlar Korusu ilk Kuristleri sayfamız var. Tamam. Bu pandemi vasıtasıyla çok atıl kaldı ama bu yeni dönemde bu daha canlı ve e, tamam canlı bir şekilde Destek. gündeme alacağız onu. Destekleyeceğiz. Oradan şey yapabilirler. Peki abi hmm. program bitmek üzere. Yani son olarak özellikle hani müziğe, halk müziğine ilgi duyan gençlere ne demek istersin? Diyorsun. Bu gezegende toplumlar var olan toplumlar çok farklı farklı diller konuşuyor. Biz birçok dili bilmiyoruz. Ama müzik tek bir dil. Devrensel Evrensel bir, bir dil. dil. Bunu herkes birbirinden anlayabilir. Bu bilinçte olarak, bu bilin bu noktaya dikkate alarak yaptıkları işi yani ruhusunun bize anlattığı gibi, kendisinin yaptığı gibi çok ciddiye alıp, müziği öğrenip ve müziği öğrenmek yetmiyor. Bu toplumun değerlerini, kültürünü de özümseyerek bu müzi, aldıkları müzik eğitimini birleştirebilirlerse ancak bir doğru ve güzel olan bir şey çıkarabilirler. Hı hı. Aksi halde sadece çok kısır bir lokasyonda kalmış evet. bir çalışma olur yani onun için, derdi yani halktan uzak toplumsal uzak değil evet, evet Evet bir şey yok yani onun için de e, müzik Evrensel bir değil. İyi yapılan her şeyi dünyanın her yerinde artık herkesin dinleme olanağı var. Yani eğer bu bilinçli olabilirsek, e, onun için de yapmamız gereken neyse, yapmaları gereken e, cesaretle ve orada. cesaretle e, ve inatla yürüsünler. E, tek yapacakları şey e, popülaritenin mümkün olduğu kadar etkisinden e, sıyrılmaları, yani sıyrılmaları, ondan az etkilenmeleri. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Yusuf. Ben teşekkür ediyorum. Beni evine konuk ettin. Babil'den. Her zaman. Konuk <gülüyor> her zaman. Bugün de programın sonuna geldik. Bugün dostlar korosu ilk koristleri grubunun üyesi ve koro şefi sevgili arkadaşım Yusuf Başaran program konuğum oldu. Yarın yani 18 Ekim aynı zamanda Sıdıka Sunun da aramızdan ayrılışının 16. yıl dönümü. Bugün türkülerimizi... Sıdıka Su'ya, Ruhi Su'ya, Yusuf Başaran Dede'ye ve Mustafa Başaran Dede'ye ve bu müzik geleneğine emek veren bütün kayıplarımıza ithafen çaldık. Devirleri daim olsun, ruhları şad olsun. Haftaya Antakya'dan çok sevdiğim bir abimi programa konuk alacağım. 1944 Antakya doğumlu Mehmet Salmanoğlu geçtiğimiz günlerde anılarını Kısa Dalga Hatıralar başlıklı bir kitapta topladı. Kitap Salmanoğlu'nun Antakya'dan başlayarak İstanbul'a uzanan ve 1958-1997 yıllarında Kısa Dalga Radyo frekansı üzerinden Leipzig'ten Doğu Almanya'dan yayınlanan bizim radyonun izin de sürerek yaşadığı 60 yıllık siyasi yaşamını anlatıyor. Babil'den sonranın bütün program kayıtlarına programın Facebook sayfasından ulaşabilirsiniz. Programı Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Programı Dostlar Korosu ilk koristlerinin 2017 yılında yayınladıkları uzun çalarında yer alan bir Çankırı Türküsü ile kapatmak istiyorum. Türkiye Muzaffer Sarı Sözen derlemiş Keten Göynek. Haftaya pazartesi 13'te 95.0 açık radyoda Babil'den sonra da yeniden buluşabilmek dileğiyle ben Ercüment Gürçay. Hepinize sağlıklı, huzurlu, güzel bir hafta diliyorum. Esen kalın.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 Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Özcan Yurdalan'a teşekkür ederiz.